İman, ama hangi iman? Herkesin bir imanı vardır. Şeytana tapan, abede-i şeyatilim bir imanı vardır. Biz iman dediğimiz vakitte de, Hz. Muhammed'in Aleyhi ve, sellem, <gülüyor> ve cenab abi Peygamber'e kadar gelen cümle Enbiya'nın Hz. Adem dahil bütün peygamberler taraf-ı ilahe'den inanmaya dahil getirdikleri maddelere inanan kişiye mümin diyoruz. Bizim iman maddeleri bunlar. Ki bunu altı şeye toplamışlar. Hepsi bunun içerisinde gündem iç. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasûlihi vel yemül âhir ve bil kaderi hayrihi ve şevrihi minallâhi teâlâ vel ba'dsubâdel mert eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in amduhu ve rasûl İmanın şartı bunlar. Altı lükne var. Adem peygamber bu altı rüknü getirmiş. Hazreti Muhammed de bu altı rüknü getirmiş. Musa da bu altı rüknü getirmiş. İsa da bu altı rüknü getirmiş. İbrahim de, Nuh da, İsmail de, Yakup da, Yusuf da.